Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol bol bol kuşları Hazırlayan Mesun Hanlar, Ayşim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takus diyor ya. Kolay kolay. Boşaltı materyalı, elektrikçiler terk etmedi perşebbemazarı merkezinde. Günaydın sevgili açık radyo dinleyicileri. Bugün konuğumuz Orhan Esen'le birlikte Taksim meydanını konuşacağız. Hoş geldin Orhan. Merhabalar. Orhan Esen daha önce de programlarımıza konuk olmuştu. Kendisi tarihçi ve Self Service City, Self servis Şehir adlı kitabının editörü. Şimdi dün akşam ben katı olan her şey buharlaşıyor kitabını okuyordum. Maşallah Berman'ın son bölümünde de New York'tan bahsediyor. New York'u bir simgeler ormanı olarak, modlerin tabiriyle simgeler ormanı olarak anlatıyor. Ve bu simgeler ormanında modern çağın, modern hayatın nasıl yaşanacağı üzerine bir şov, bir gösterge olarak New York'un simgelerle nasıl inşa edildiğini ve sürekli bu simgelerin nasıl tekrardan yıkıldığını, birbirleriyle nasıl çarpıştıklarını anlatıyor. Tam bizim konumuzda da çok denk olduğunu düşündüm. bir Taksim meydan düzenlemesinin de sadece bir meydan düzenlemesi olamayacağı, zaten birkaç programdır biz de konuşuyoruz Sen de bu konuda bu simgeler ormanı üzerinden neler anlatacaksın bize Evet yani İstanbul'da tabi ciddi bir süredir bir kentsel operasyonlar dizisi gündemde bu aslında Sonuçta İslam hareketin işte İstanbul'da yerel yönetime ele alın Biraz yerleşmesine itibaren e, gündeme geldi ilk başlarda daha işte e, öncüllerin başlattığı projelerin sürdürülmesi gibiydi ama yani son 10 yıl içerisinde e, artık e, daha soy e, anlamı ile e, bu projeler görünür oldu e, İsmidal Konu kentsel dönüşüm e, dendi. E bu anlamda Taksim'de olan şeyler aslında bütün bu olanlardan bağımsız değil, farklı değil e, gibi denebilir ama şimdi tabii Taksim'in bir simgeselliği var. E, ve bir merkeziliği var. E, i̇şte ben yani, hani İstanbul'un kentin merkezi neresidir dediğin zaman hani herkesin e, üzerine ittifak edeceği nokta Taksim'dir. O yüzden Taksim yapılan bir müdahale e, artık herhangi bir, şey, bir Sulukule yapılan müdahaleden diye bir Yeni Kapı'ya yapılan müdahaleden e, buralar çok e, hani e, kendi başına e, işte değerlendirebilir eee Merkezlikleri konuşulabilir yerler de olsa e, Taksim'e böyle bir bu çapta müdahale yapıldığı zaman bu başka bir e, simgesel anlam kazanıyor. Mahşet koymak gibi yani bir gazete evet, değil mi? Evet, yani, evet, bu, yani bu artık şey Tarlabaşı da, yani projesi yani. gibi değil. ama Çamlıca da öyle biraz. Çamlıca tabii şey yüksekliği Çamlıca da. falan ötürü ama yani, yani yine o, yani da da ya yeni kapı olsun işte şey olsun Çamlıca olsun bunlar yani geleceğin yeni mekanını kurma şeyi. Şimdi Taksim'de ise var olanın üzerine bindiriyorsun. Bu çok önemli. Yani var olanı yeniden yazılıyorsun <gülüyor> <gülüyor> ve böylelikle aslında bütün bir yani bir modernleşme tarihini yeniden okuyorsun ve bu okumayı e, görünür kılıyorsun. Ve bunu yaparken hoca bu çok ilginç bir şey var. bütün yöntemler aslında yani belki yine bildiğimiz yöntem, sulukleden falan bildiğimiz yöntemler. Yani bir yandan göz göre göre geldi. İşte yani hani hazırlandığı, edildiği ne olacağını biliyorduk. Fakat hani öyle bir e, işte e, bilgi gizli arkasına süzdürülüyor ki bir an çaresiz kalıyor. <gülüyor> Toplum tamamen paralize eden bir şekilde e, yapılıyor bu iş. E, ve e, sonra bir de apansız bir şekilde geliyor ve bir anına da geldi. Yani yangına mal kaçırırcasına gelen 5 Kasım'da başladı. İşte o, hani o işte 5 Kasım etrafındaki hani e, durumu hatırlayalım taksinde. Yani hakikaten bir darbe atmosferi vardı. Başka türlü bir şeye benzetemiyorum. Yani o, o günler içerisinde hani ben Taksim'liyim, doğma büyüme Taksim'liyim. Bir pergel koyum meydanın ortasında. 500 metre bir şey içiz. Hayatımın %70'ini onun içerisinde geçirdim zaten. Bir fil geçirdim ve hala doğru da geçiriyorum. Hani o yüzden biraz benim mahalleme yapılan bir müdahale olarak da yaşadığım bir şey. Yani hakikaten mesela hani şey hani... 12 Eylül 1980 sabahı yaşadıklama falan benzer şeyler içerisinde yaşadığımı çok çok iyi. Hani biliyorum yani öyle bir şey de var. Yani o yüzden çok net bunu bir darbe olarak hani nitelendiren bir şey de şimdi yazdım. Ve e, burada ilginç olan hikaye şu. Yani e, işte darbeler çağır kapandı. işte yani bu 20 Şubat'la falan birlikte işte hesaplaşılıyor falan hesaplaşılıyor. Burada aslında e, bana ilginç gelen hikaye şu. Yani burada bütün proje çoğunlukla bir hani bir AKP projesi olarak görülüyor. Yanlış değil ama tam doğru da değil. Çünkü hani hangi AKP'yi sormak lazım? Bir ikinci dönem AKP'si var artık. Yani bunu bir bu artık iyice ortaya çık der. Anap'tan karşılaştırırsak hani bir özel anapı değil. Mesut Yılmaz anapı. Yani devletleşmiş eee anap'tan söyleyeceğimiz gibi bugüne de bir devletleşmiş bir AKP'ten süsleyebiliriz. Bu burada sadece bir ...partinin devletleşmesi değil aslında partinin devlet dönüştürmesi var. Yani bir yeni bir cumhuriyet ortaya çıkıyor. Benim bütün Taksim okumamda söylemeye çalıştığım şey şu... ...bir arkayık bir cumhuriyet vardı ve o meydan o arkayık cumhuriyetin kurguladığı bir mekan idi. Şimdi bugün o arkayık cumhuriyet... Eğer ...isterseniz işte asker bürokratların, ve bürokratların cumhuriyeti diyelim... ...o cumhuriyet artık yenisiyle yer değiştiriyor. Yeni bir cumhuriyet ortaya çıktı aslında... Buna ben hakiki cumhuriyet e, dene, e, denebilir e, diye düşünüyorum. <gülüyor> Bu hani şey gibi hani bir e, hani firmalar hep bölünürler. Ö, bir, öz hakiki. Ha, öz hakiki. Önce özü çıkar, hakikisi çıkar, öz hakikisi çıkar. <gülüyor> Bu, <gülüyor> onun gibi bir şey. Aslında ortaya bir şey. var Hakikisi o firmanın her zaman hani ilk e, orijinal o arkayık olanının yapamadığını e, daha iyi becermek iddiasıyla ortaya çıkar aslında. Sadece bölünme değildir o. Yani orada bir kopuş vardır. Fakat kopuş kadar da aslında yani niye farklı bir isimle kurulmuyor? eskiye sahip çıkıyor. Ve onun aslında yapamadığını daha rafine, daha sofistik yöntemlerle yapma aslında Bu da aslında 60'lardan bir ucunu gösteren bir yeni cumhuriyet. Onu da söylemek lazım. Bu artık mühendisler cumhuriyeti. Yer, çok çok yani bunu bunu ana, bunu ana yani Adalet Partisi denedi, ANAP denedi falan. Fakat artık yani şeyle bence AKP ile birlikte yeni hakiki cümle mühendisler cumhuriyeti evet. olarak evet. ortaya evet. çıktı. Ve bu anlamda aslında çok evet. da ironik bir şekilde çok kültürelist bir söylemle her şey gerçekleşirken tüm hepsine geleceğiz. Aslında mühendisliğin kültürel de ortaya koyan bir şekilde proje ortaya çıkıyor. Yani bu anlamda bir bir hakiki cumhuriyet projesi diye düşünüyorum. bunu tek tek yani kodlarına girişebiliriz. Evet yani projenin şeyinde bir böyle bir hakikilik şeyi ortaya çıkıyor. Çünkü bundan öncekiler aslında hak etmediği halde iktidarı ele geçirmiş olan kesimler gibi adlandırılıyor. Yani bu Cumhuriyet'in asıl sahipleri bizdik fakat bize iktidarı çeşitli yöntemlerle vermediler. Ta Cumhuriyet'in başından beri. Yani ben bu AKP'nin asıl 10 yıldır iktidarda olduğunu düşünmüyorum. Yani bir kere çok uzun bir süredir devam eden bir milli perspektiften geliyor ve Üstelik de bu yereli, yerel yönetimleri kullanışıyla bilmem çok e, önemli bir e, sağ siyasi partilerde oluşmuş tecrübenin en e, şey halini e, ortaya koyuyor. En böyle yerleşmiş halini ortaya koyuyor gibi geliyor bana. ya yani bu dediğini ideolojik tarih açısından okursak hani şöyle bir şey söylemek mümkün tabii. E, yani sonuçta yani Kemalizmin kurmuş olduğu cumhuriyet aslında çok gayet net bir şekilde... E, Müslüman Türkler ya da işte Müslümanlaştırılabilir veya Türkleştirilebilir öğeler üzerine kurulmuş bir e, cumhuriyet. Gayet net bir şekilde. Yani e, yani belli bir kesime dayanıyor ve onları e, ve onlarla ittifak kurulabileceği varsayılan diğerlerini işte Boşnaklardır, Çerkezlerdir vesairedir. Ama ve tabii ki Kürtlerdir. Bunların bir şekilde o bir homojen kimlik içerisinde eritilebileceği varsayılan bir şey. Bu anlamda e, gayrimüslimliği dış dalayan bir e, cumhuriyet olduğu gayet açık. Fakat bunun bu şekilde ismi konmuyor. Tabii bu... E, Kodun, odanın, kodu ha, var, ha, şeyi yok. Ha, evet, yani <gülüyor> ya, burada tabii <gülüyor> ki işte evet. şey yani e, buradaki işte bu e, arka iki cumhuriyetin hani birinci e, perdelemesi, yalanı neyse, e, tarihsel ideolojik e, perdelemesi var diyelim. E, hani bunu ortadan kaldırma çabası. Tabii bu noktada e, bir ikinci şey var yani e, o da önemli. E, meydan kodlarını, yani, projenin kodlarını okumaya giriştiğimizde bence ona da e, değinmek gerekecek. Şimdi aslında e, AKP'nin belki de en haklı olduğu, e, yani tüm e, tarihsel iddiası içerisinde en ilginç olanı da e, Cumhuriyet'in gerçi bir kopuş olmadığı, yani e, Osmanlı modernleşmesiyle bir e, süreklilik arz ettiği e, fikridir. E, bu fikir bence de e, tartışılması gereken önemli bir fikir. Çünkü biz Cumhuriyet'le yepyeni bir şey olduk derken, Cumhuriyetçi kuşaklar olarak aslında yani bütün 1923 sonrası öncesindeki her şeyi ortaçağ, karanlıklar diye bir aleme atıyoruz. Onunla bütün bağımızı kopartıyoruz. Halbuki o alemde Yani iyi kötü işte ilk meşruti deneyimleri var. Bu ülkenin ilk işçi hareketi var, ilk kadın hareketi var, şusu var, bursu var. Yani çok, çok ciddi, bir, ciddi bir modernleşme, deneyimi var bu toplumun. Şimdi ama onların bütün o deneyimi sen Osmanlı harfleriyle okunmaz hale getirdiğin noktada öyle bir kopuyorsun ki başka bir şey olduk biz. Zaten 20'lerde kurduğun yeni modernist mimari değil bütün şunları falan birlikte. O kopuş tamamen bir şey perçinleniyor ve onun öncesi hakikaten Yani 25 hücresinde hiçbir şey yoktu yani. Burada orta çağ var diye bir noktaya geliyoruz. Şimdi bu noktada aslında eee yani ittifaklarla işte Tanzimatlarla vesaire başlayan bir modernleşme süreci aslında daha geliyor. 18. yüzyıla giden bir modernleşme sürecinin ile e, onun sürekli içerisinde cumhuriyetin kavranması bence bu ülkede yaşayan insanların kendilerini e, daha makul bir şey konumlandırmak için çok gerekli. Peki. Bu anlamda bunun görünür e, kılınması da bence mantıklı. Bu, bu, bu, bu noktaya kadar aslında e, yani evet. arka projesini mantıklı biliyorum Fakat bunun uygulanış biçimi, ya bunu nasıl uygulayalım bunu, bunu nasıl yapalım dendiğinde akıllarına gele gele 1940'taki Kışlı. e, Kışlı'nın e, bir karikatür olarak ihya edilmesi geldiğinde ...yani e, aslında kendi iddialarının bile hiç farkında olmadıkları... ...bunun ne anlama geldiğini daha uzağından bile geçmeye... ...mühendis kafasıyla diye, diyorum Girem'e... ...uzağından bile geçmeye mükemmel olmadıkları... İşte cumhuriyet e, de aynı hatayı yapmıyor e, mu? Yani, Sonuçta e, çünkü Osmanlı kışlasını <gülüyor> Tayyip Erdoğan... Evet. ...Osmanlı eseri olarak algılıyor. Yani o evet. uzağa itilmiş olan, işte ortaçağa itilmiş olan... ...Osmanlı'dan bize gelmiş bir miras... Şimdi o, yani o mirasa biraz bakmak lazım. Şimdi nasıl evet. bir şey yani o zaman mesela e, şimdi de proje evet. başka pek çok yönü var mı? Yani Kışla'ya girelim o zaman. Şimdi e, o zaman bir hani Kışla neydi ya? E, bir bakalım e, kurulduğu zaman. şimdiki bir kere Kışla'nın hani e, mimari dili bana çok önemli geliyor. Orientalist bir mimari için orada işte işte Hint-Rus e, karışımı. Şimdi e, bir kere bu baştan bir şeyi gösteriyor ki burada gerçekte var olmayan hani bir şey bir şey e, de derler tamamen... E, ...fantazmada kurgulanmış bu mimari içerisinde. Şimdi bu tarz bir e, mimari... E, ...şimdi öncelikle... ...zaten batıda oluşuyor. E, bütün yani kolonyalizme... ...bite ortaya çıkmış e, bir şey bu ve... Osman ya, yani şimdi bir Hint mimarisi Hindistan'a gelmemiş. Osmanlı mimarı kalkıp gidip e, şey e, işte Agra'da, Delhi'de burada ne bu adamlar deyip e, Bombay'de sonra gelip burada bunu uygulamaya yani bu, bu çok iyi mimarlar canım. ya yani çok hoş şeyler yapmışlar. Biz İstanbul'da böyle şey yapalım falan demiyor hiç böyle şey. Avrupa yani, üzerinden yani yani evet. yani gidip değil mi? Yani evet. şey e, Delhi'de mimarlık okumuyor herhalde. Yani evet. ha şimdi e, yani bunu gelip e, Avrupalılar burada kuruyor. Niye kuruyorlar? Şimdi bunun çok temel bir şeysi var. Şimdi İstanbul Yani aslında Osmanlı'nın bütün e, fiziksel e, mimari mirası da aslında batılının kafasında oryant kurduğu şey hiç uymuyor. Yani buraya geldiğinde mesela klasik Osman mimarisine bakalım. Ne soğan kubbe var, ne arabesk var, ne süsleme var, tezinyat var hiçbir şey yok. Çok son derece hani zaten 20. yüzyıllık bütün e, yani ülkedeki bütün bu modernist mimari tartışmalarında e, biz zaten moderndik. Zaten yani e, modernin ulusallaştırılmasında çok kolay bir argüman vardı bu ülkede. Hakikaten klasik Osmanlı'ya baktığın zaman E, ...gerek Sinan Camii'ne... gerekse Osmanlı evine baktığın zaman... E, ...modernle anlatılmak şeyin burada olduğunu... ...her zaman e, iddia edebiliyorduk. Bu çok büyük bir şey aslında. İşlevselci deniyordu. Evet. Mesela hmm. işte bizim hmm. geleneksel mimar işlevselcidir hmm. zaten. Ha. Hani Japon mimarist de rasyonalisttir hmm. falan. Onun gibi. İşte e, bu anlamda bunu sanıyorum ki... ...yani e, 18. yüzyılda, 19 yüzyılda başında... ...İstanbul'a gelen Batılı da aslında böyle kavradı. Aynen böyle kavradı ve... E, ...aradığı doğuyu burada bulamadı. O yüzden... E, o doğu mimarisinin oryantalist mimarinin uygula, uygula, uygulanması için çok e, şey e, son derece uygun bir topraktı. Çünkü işte zaten daha önce işte Orient Express Treni geldiğinde niye mesela Sirkeci Garı bir oryantalist mimar yapsındın yapsa Sirkeci Garı oryantalist mimar nice Oradan e, binersin Faytova'ya gelirsin, Terafalos'a e girersin. Dışı neoklasik, içi yine bir bir Magribyen tarzında bir şey yine bir Tabii. doğu e, sarayıdır. Yani aslında eee batılının görmek istediği doğuyu bir sinema kulis gibi kurgulayan bir şeydir. Bu şekilde oluşmuştur. Yani oryantalist mimarı İslam'la böyle girmiştir. Bu birinci e, kuşak e, oryantalizm. İkinci kuşak oryantalizmde biz, bizzat bunun yerli elitin yani e, bir şekilde e, beğenisine tam da kalbinden vurduğunu görüyoruz. Özellikle bu da ilginçlikle batıllaşmakta olan. Yani batıllaş, biz neymişiz aslında? He, <gülüyor> batıllaşmakta olan e, şey e, Osmanlı eliti tam da bununla kendisi özdeşleştiriyor ve bu şekilde bir bütün e, işte, milli kimliğini böyle evet, inşa ediyor. Oruç bu, bu şekilde in, şey yapmaya evet. başladı ve bir oryantes mimariyle bu 19. yüzyılda e, olay kurmaya başladı. Şimdi daha da e, bir üçüncü şeysi daha var. Bir üçüncü kuşak e, fikir daha var burada. Şimdi tam da bu da Taksim Kışlası'nı aslında anlamamıza daha çok yardımcı olacak. Şimdi Taksim Kışlası e, tek başa durmuyor. Bir kışlalar e, şeyisinin, silsilesinin bir parçası. Maçka Vadisi'ni çevreleyen Doğubaca Sarı'ndan e, Sarıkaraca'ya. Bunun hala e, şey Ee, işte orada askeri alma dairesi kullanılan işte e, şimdi, evet, şimdi, yol yani, kenarındaki evet. başlarsak işte, evet. e, maçkası, işte, taş kışlası falan giden. Aslında bütün o e, silistlerin içerisinde gümüş sündeki şeyler, askeri hastane, işte e, gümüş e, İTÜ binası, bugün e, askeri... Modern e, ordunun rüzgarlar. kurulduğu yer burası. Ha, şimdi, evet. he, şimdi modern ordunun kurulduğu yer bütün Bunlar da aslında 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başında... Burada e, aslında Osmanlı'nın ansiyan rejiminde ortadan kaldı. çok yani bu Vakayi Hayriye yani 1826'daki çok kanlı olayla yani böyle 5000 kişinin falan filan kesildiği eee söyleniyor. Yani aslında Osmanlı tarihte belki içindeki kültür devriminin farzangi bir şekilde görülecek, ancak görülebilecek bir e, olayla e, önce geliyor. Ya yani burada oluşturulan ordu giriyor. Ne yapıyor? Ozan Saraçhane'de bulunan şeyleri eee Yeniçeri kışlalarını topa tutuyor, yıkıyor. E, eski rejimin Bütün personeli likide ediyor. Şey, Solaklardan aşağıya ve oluk oluk kan akıyor. Buna yetinmiyor. Bütün arşivleri ortağın kaldırıyor. Yani aslında Osmanlı Devleti 1826'ta ortağın kalkıyor. Yani bu çok ciddi bir askeri operasyonla oluyor. Ve bu işi yapan e, askeriyenin yetiştirildiği yer Taksim Kışlası. Şimdi bir de böyle bakalım. Şimdi böyle yani tam da aslında kendi devletini ortadan kaldırmayı tasarlayan bir saltanatın bu iş için... Kullandığı. hazırladığı, askeri operasyon için hazırlandığı yerde tam da böyle mimari kullanmış olması aslında bence çok ilginç geliyor. Başbakan ağabey bunu söylesene. Yani kop, kopuşun çünkü kopuşun en gör, görünür olduğu noktada. <gülüyor> ne çelişki noktada, bu değil mi? Yani evet. kend, kendi devletini ortağın kaldırmaya çalış, kalkışan bir paralel devletin Hı. bakın biz aslında farklı değiliz. Biz, biz de aslında en hakiki biziz. En otantik biziz. En yerli biziz. Ee, yani tam da o fasadın arkasında aslında var olan geleneği ortadan kaldıracak Askeri imha mekanizması hazırlanıyor. Tam da geleneği yok de, ederken de, onu ya. kullanıyor. Yani bunun mimarisi hmm. aslında orada şey. Ve bunun farkında olmamaları çok acıklı. Yani <gülüyor> farkında <ya> bu... değiller <gülüyor> mi? Ben emin değilim yani, ama. Yani, e... Değiller, değiller. Yani, çünkü, ama... çünkü orada, orada cumhuriyetçiler. Tamam. Çünkü orada ama gerçekten... Ben... Cumhuriyet'in yumuş yemiş vaziyettiler. 1925 <gülüyor> öncesindeki her şey zaten yeklesak kendi içerisinde bütün eşek tek bir, bir gri bir çorbadır. Evet ama ee, bence... Fikrinden bir adım daha öte gitmiştiler. Çünkü şu adama mühendis. Evet. Mühendis bundan basmaz kafası. Bu kadar. Son lazım. dönemde ama Hı. bir şey var. Bu Çak tak Taksim'de değil de benim Çamlıca Camii projesinde Hı. Hı. dikkatimi çeken yeni bir vurgu var. Yani Osmanlı'dan da öte demeye başladı. yani Bunu hatta Ferda Post Osmanlı dedi. Post Osmanlı. Yani burada... E, enteresan burada da bir başka bir aslında yeni bir katman geliyor bunu aslında şeylerin ortayakar ortaya karışık değil şey Hay hayır ortaya karışık değil, değil. Hayır, hayır, ortaya karışık değil. Evet. muhafazakar yazarların yazdıkları metinlerden ben çıkarmaya başladım ya yani orada artık Osmanlı yani Cumhuriyetle olan bu AKP'nin rövanşı. Başka bir seviyeye geçti. Artık böyle bir rövanş ihtiyaç da o kadar fazla değil. Daha farklı bir boyut geliyor artık. Şimdi zaten yapılan her şey yani e, zaten her şey post otoman. Sen yani Galatasaray'daki işte o da küçük e, şey, mahalle camini ihya ettiğin zaman da... Yani, ne otoman o, değil ya. Yani. E, za, zaten yani post Osmanlıcısın. Zaten e, o, şey benim kastettiğim daha çok yani e, Osmanlı tarihinin bütünü aslında aynen Cumhuriyet'in baktığı gibi... E, tamamen yani toptanlaştırıcı, yeknesaklaştırıcı, kendi içerisindeki dönem farklılıklarını, kendi içerisindeki bütün çelişkileri, bütün o yani o kendi dönemi içerisinde çok ciddi gerilimlere, kırılma noktalarına işaret eden şeyleri hepsini birden aynı havuzun içerisine atıp tek bir ecdat söyleme içerisinde e, şey yapma e, ne derler? E, eritme. Yani bir popülist bir şey içerisinde. Halbuki Hı. aynı Osmanlı'dan yani çok farklı denilme alınır. Demin biraz onlara işaret ettim. Evet, ben çalıştım. de burada yani, bir tarih yani, yazımı o, problemi yani var. Yani Osmanlı'dan em, em, emperyal tabii. bir vizyon da alabilirsin ama Osmanlı'dan mesela demin söylemeye çalıştım. Mesela buna bir nokta bir kısım feminist uyandı. ya yani bir kadın hareket tarihi de okuyabilirsin. Yani en azından bu da başlamıştı. Osmanlı harfinde yazılmış. Tabii. Ee, tabii bir, bir işçi tamam. hareketi e, tarihi okuyabilirsin vesaire falan. Yani bir bunlar, de modernleşme yani, tarihi okuyabilirsin her Her şeyden önce sadece oryantalist kendi, ya da kendi kendine oryantalize Hı. eden bir akımdan ibaret değil buradaki e, gelişmeler. Yani Hı. cumhuriyetin içinde de var. E, sorgulayıcı bir entelektüel şey de var. Mesela şimdi bu tarih yazımını sorgulamamış olması Tayyip Erdoğan'ın ve AKP'nin bunu olduğu gibi devralması bu Çamlıca Camisi'nde bugün e, gazetelerde var. Ortaya koyduğu demeçte işte çok net ortaya çıkıyor. Diyor ki niye ikinci seçmişler diyor. Birinci seçmeleri gerekirdi diyor o projeyi. Ben çok beğendim benim içime sindi diyor. Şimdi böyle bir şey başbakan söyleyebilir mi? Herkesin e, dalga geçtiği işte şey olduğu falan bir durum var bir taraftan tartıştı. Kendisi o kadar şekilde içine sinmiş ki o şeyiyle Çamlıca Camisi aynen bu uygulanacak diyor. Yani projenin arkasında duruyor. Şimdi bu, halbuki... Tek seçici zaten rahat Halbuki mesela diyelim ki şey sorgulayıcı olsa der ki işte biz emperyal şeyimizi e, canlandırmak için bu eklektik e, oryantalist yaklaşım... Hiçbir şekilde sorgulayıcı olduğunu söylemiyorum. He, ama yani, onun için entelektüel yani, şey de çok ama sınırlı. Ama entelektüel şey çok sınırlı. Ama yani, farklı bir boyutu olduğunu Onun söylediği söylüyorum. şey fark yani artık, etmiyor. Hayır. Cumhuriyet'in tarih yazımını evet. aynen devralmış. O, Modernist de... neoklasik <gülüyor> tarih yazımının. Birebir İçinden okuyor. Evet. Çünkü zaten bütün bu yeni Osmanlıcılık evet. olsun, halkçı olsun. İkisi de aslında aynı şeyin içinde yer alıyorlar. Yani aynı e, iklimin içinde üretiliyorlar. Bütün bu neoklasik akımlar e, oluşurken aslında birbiriyle böyle e, şey hani arka arkaya geliyormuş gibi. Aslında iç içeler. Karşı karşıyalar ve Aynen. aynı toprakta yeşeriyorlar. Ama artık işte öyle bir yani bu olur ya da olmaz değil. Hani e, becerilir ya da becerilmez değil yani artık Osmanlı ya da e, rakip çıkan o silüeti Osmanlı silüetine e, alternatif neredeyse yani evet ona devam ettiriyor ama onun ondan daha büyük olduğunu iddia eden bir projeyle ortaya çıkılması artık hani bir sadece bir e, cumhuriyet e, o, o cumhuriyet e, tartışmasında geçen Osmanlı kullanımından daha öte bir Osmanlı kullanımı o. bu kışlayı da belki bu şekilde de okuyabiliriz ya yani bu, bu, bu noktası da var Ya yani Çamlıca projesiyle beraber de okumak gerekebiliyor. Bir de yani e, işte meydan düzenlemesi gibi yani biz beceririz artık hissi de var yani. Öyle bir hani daha önceki hani tamam cumhuriyet devrinde bunlar yapıldı. Biz de buna karşılık bunu yaparızdan daha farklı biz daha iyisini yaparız. Çok daha büyüğünü beceririz. Eee Eee hatta düşündü. Ama Cumhuriyet düşün... onu göstermemiş miydi? Yani özel mekandaki kültürü, peradaki 19. yüzyıl kapitalizmi içinde gelişen kültür mekanlarına, işte şeye karşı, sosyal mekanlara karşı bunların hepsi e, özeldi. Pasajlar içinde vesaire içinde. İşte bunları aldı sinema şeyiyle falan filan hepsiyle çok amaçlı salonlarla gimnemleyle bu vadiye taşıdı. Cumhuriyet aslında ne dedi? Bu iş öyle değil. Doğru. Böyle yapılır. Evet. Ama içeriğini değiştirmedi. Bir hata var orada. Şeye göre, AK Parti'ye göre. İçeriğini de değiştirmiş olsaydı o zaman Orhan'ın dediği gibi... ...devlet programı hakiki olarak yerine oturmuş olacaktı. Onun yerine gitti, opera yaptı. Bunu mu kastediyorsun Orhan? Yani bir parça. İçerik aslında kodda problem var. Yani yoksa yöntem aynı. Şimdi yani... E Şöyle bir şey daha var ee, bu e, meydana şimdi en son e, bıraktığımız noktada aslında şimdi meydan nasıl bir krize dönüştü biraz oraya bakmak e, lazım diye düşünüyorum. E, meydanın aslında krize dönüşmesi 70'li yıllarda falan e, artık yani 70'li 80'li yıllarda e, meydan bir kriz al e, alanı olarak e, ortaya çıktı gibi geliyor. Şimdi ilk e, cumhuriyet e, orayı kurguladığında aslında bir e, şimdi üçlü bir şey var program var orada yani bir e, şimdi yani ortaya çıkışı e, meydanı meydan tek başına değil tabii ki e, bir kere bir cumhuriyet meydanı var bir işte ucunda e, şey e, ne derler. Bir ucunda anıt, öbür ucunda opera. Operanın ne anlama geldiği konusu tartışılır. Orada tam katılmıyorum sana. Yani 19. Hmm. operası değildir. Tabii e, tabii. O sonra zaten kötü merkezler. Yani e, herkesin... opera, e, operanın bizzat cumhuriyet içerisinde edindiği çok önemli bir rol var. Yani bu böyle Bartok'la falan başlayan e, süreç içerisinde. Şimdi e, la dini bir cumhuriyet kurarken opera bizzat dinin kendisi haline geliyor. Çünkü sen, opera şimdi nasıl e, oluşuyor? Sadece sen orada, e, Wagner ve Pucin'i şey yapmıyorsun. Sen orada şunu yapıyorsun... E, işte gidiyorsun e, müzik etnologları, Anadolu'da bütün e, şey işte şey masal derliyorsun türkü değerliyorsun. Onlardan bir yeni bir ulusal mitoloji bir, yaratıyorsun. Bir iyi evet. Yani u, e, ulusun kendi kendine tapındığı e, bir e, yeni bir kültürel alan, alan kurguluyorsun. Çok önemli yani. O anla bir opera aslında ulus kurucu bir e, şey bir fonksiyon yükleniyor. Tam beceride de o ayrı konu fakat. E, niyet bu. O yüzden yani mesela meydanlarda ya büyük bir hükümet binası olur ya büyük bir dini bina olur değil mi? Evet. Şimdi burada ikisi de yok. Hükümet binası da yok. Dini bina da yok. Aslında opera o anlamda bence bir bir dini binayı şey karşılıyor. Yani aslında ulusun kendine tapındığı, tapınmasının nişanesidir o. Yani o anlamda aslında. Tabii karşıda Ayatria da var, küçük bir şey. Tabii onu eee yani Ayatria'da göstermediler. kapattılar yani, o, o her anlamda şey gösterilmesi evet. gereken bir şey. Yani o anlamda aslında o, operanın orada büyük ikonik bir bina oluşturması önemli. Şimdi meydanın ana kurgusunda bir şey daha var. meydan ilk kurgulandığında Meydan, ...meydan, gezi ve park... ...üçünü birlikte almaktan... ...bu bir bütünsel bir şey, unsur Şimdi ne yapıldı orada? Meydanın kendisi bence... Çok net olarak şöyle bir fonksiyon için düşünüldü fakat bu asla uygulanmadı. Yani bu şekilde uygulanma imkanı kalmadı çünkü daha yapılırken dünya değişmişti. Ama bu hani Hitler'in büyük Nürnberg toplantığını falan düşünüyorum. Yani orada işte şimdi İnönü'nün -in, işte hiç daha oraya konmayan büyük atlı kaide heykeli. Onun önünde kurulmuş kürsü düşünüyorum. Orada milli şef çıkıyor önünde bütün böyle oymaklar kollar halinde dizilmiş. O korporatist devletin bütün işte şeyleri e, kolları toplum orada e, e, dizilmiş karşısında. Böyle bir e, aslında korporatist bir devlet imajının e, yeniden kurgulandığı meydan vakası düşünüldü. Hiçbir zaman e, Taksim Meydanı'nda öyle bir tören yapılmadı. Tarihinde öyle bir tören yapılmadı ama e, onun için tasarlandığı çok açık. Kışla zaten e, şimdi ikinci meşrutiyetten intipen kışla değildi. E, Kaldırılış Hareketler Ordusu olayından sonra. Ondan sonraki içindeki fonksiyonlar aslında baktığımız zaman e, daha sonra PROS planıyla Maçka planı e, Parkı'na giydirilen fonksiyonlardı. Bu da ne yapılırdı? İşte fuar olurdu. Siyasi partilerin toplantıları olurdu. İşte düğün dernek olurdu. Spor müsabakası olurdu. Değil çok ya? amaçlı kullanılır. Tabii çok amaçlı. Aslında çok amaçlı bir evet. city hall oldu orası. Yani ne yaptı? Onu ortadan kaldırır iken onun içerisindeki böyle daha spontane bir şekilde kullanılan, o çok amaçlı olarak da kullanılan, bugün feshanenin kullanıldığı gibi, o şey kullanan bütün fonksiyon her bir fonksiyon için ayrı bir bina yaptı. Bir tane açık hava tiyatrosu yaptı, bir tane spor ve sergi salonu yaptı, bir tane tiyatro yaptı, bir tane jikol yaptı, bir tane stadyum yaptı değil mi? Yani onun içerisindeki her bir fonksiyon için ayrı bir bina yapıp o binayı da bir mimari eser olarak yeni bir kent merkezine şey yaptı. Gezi bu meydanla O parkın arasındaki aslında sürekli sürekliliği sağlayan kamusal alan Yani böyle bir üçlü bir kurgu vardı burada. Şimdi bu kurgu e, işte bir şekilde işleyemedi. Yani e, bir kere daha 40'larda zaten e, yani e, Cumhuriyet'in işte... Almanya bağlantısı bitti hemen e, savaştan sonra zaten işte batıya angaj oldum falan filan zaten o korporatist e, devlet meydanı e, fikri zaten daha e, ölü doğmuş oldu o, o olamadı zaten hiçbir şekilde e, parkın kendisi zaten bir şekilde o program bozuldu zaten 50, 50 yıllar içerisinde bir şekilde içine işte Hilton otelleri geldi şunlar bunlar falan zaten kongre vazize dönüştü zaten bir süre içerisinde ol ettam da bir şekilde şey yapmadı. Zaten işte sonra kalktı işte Avrupa'zat oraya şey e, nelerler. O gazla dikti e. yerine işte e, oteli dikti falan filan derken zaten orası başka bir şeye dönüştü e, bir yandan. Fakat bu arada çok beklenmedik bir şey oldu. Şimdi kentleşme e, olgusuyla birlikte bir sanayileşme olgusuyla bir, yeni bir e, İstanbul doğdu. Yani aslında bu meydanı kurgulayan Cumhuriyetin İstanbul'undan bambaşka bir İstanbul doğdu ve o İstanbul 70'li yıllarda siyasi olarak görünür hale geldi. Ve nerede görünür hale geldi? Bir kara olan mitingleriyle, 2 bir Mayıslarla. Ve tarihinde hiçbir şekilde kullanılmamış olduğu şekilde e, o 70'li yılların yeni kitleselliği Taksim Meydanı'nı ele geçirdi. Bu çok açık. Yani şimdi bugün baktığın zaman yani Taksim dediğiniz zaman aklına gelen nedir? İşte sonuçta e, gayet net bir şey. olaylı bir Mayıstır, diğer bir Mayıslardır. İşte kara olan mitingleridir. Yani hiçbir zaman e, Taksim Meydanı'nın tarihinde o şekilde damga vuran bir kitlesellik. ...bir siyasi manifestasyon olayı yaşamadı. Bu yani o... E, ...ben bunun aslında bütün bu 30 yıl boyunca... ...meydanın kapalı kalması... Işte ...78'deki provokasyon, şu falan bütün bunlar... ...her nasıl okursa okuyalım... <gülüyor> ...yani bunların aslında... E, ...burada çok böyle daha derin bir tarihse hesaplaşma olduğunu düşünüyorum... ...yani işte o arkayı devlet aslında... ...orayı kurguladı ve kaptırdı. Ama İslamcılar bu, bu, hiç orayı kullanmadı mesela. Evet. Bir kanlı pazar uzak, uzak olayı var. Uzak durdular evet. Çok ee, doğrudur. Ee, hatta başbakan durdular. bunu Hı -hı. söyledi Hı -hı. yani... Onlar şeye gelemeyeceklerini biliyorlar. Zeytinburnu'nda. Zeytinburnu'ndaki o şeye Kazlı Çeşme hmm. mitin kalanı. Çünkü orayı dolduramazlar. Orada kaybolurlar falan gibi hmm. de bu senin söylediğini hmm. çok Tabii. güzel. Şey yapıyor. Evet. Taksim aslında bize ait değil hmm. demek istedi. Tabii. Ee, onu da dedi ama şimdi bak, öte yandan da aslında bırak bu değil hiç bir şey var. Şimdi burada yeni AKP çok net diyor at yani devlet AKP'si bizim yani o hakiki hakiki Cumhuriyet diyorum ben atma. AKP demiyorum, devlet demiyorum, ayırmıyorum Hakiki Cumhuriyet diyorum. Bu dediğim zaman kastettiğim şey Yeni dönem AKP'siyle e, devletin yeni füzyonunu anlatan şeyden bahsediyorum. Şimdi burada bu kadrolar, bu AKP'den gelen kadrolar hakiki Cumhuriyet eliyle artık e, yani AKP'de şeyi göstermiş oldu. Bakın biz size meydanınızı geri veriyoruz. Ama aslında geri vermiyor. Sadece ne yapıyor? Bir tarihsel revanş oluyor. Yani bu adamların bir daha ben buraya çıkmamasını garanti altına alıyorum. Çünkü sen oraya tünel artı herhangi bir şey, kışla olması gerekmez mi? herhangi bir fiziksel olarak bir şey, parkın oraya Taksim gezisinde herhangi bir şey yapılaştırdığın zaman yanında da o tüneli yaptığın zaman artık Taksim'e o kitlenin çıkması bir daha asla mümkün değil. Yani bunu artık yani senin orada barikat kurmana, biber gazı kullanmana, coplamana, bütün o nahoş görüntüler üretmenin artık geri kalmadı. Arka Cumhuriyet bunu ancak böyle becerebiliyordu. Şimdi mühendis, mühendisler Cumhuriyeti hakiki Cumhuriyet bunu çok teknik bir şeyle çözüyor. Artık şeye gerek kalmadı yani. Bütün bu yöntemlere gerek kalmadı. Böylece ne yapıyor? arkaik Devletin revanşını da almış oluyor. Evet belki İslami bir hareket olarak AKP zaten oraya kendini ait hissetmiyordu. Ama Arkalik Devleti'nin de sorunu çözdü burada. Ben artık hakiki Cumhuriyet olarak bak senin de o belanı ortadan kaldırdım. Bir daha artık tarihsel olarak asla, işgal e, ha, ha, bir daha asla böyle bir sorunla <gülüyor> e, karşılaşmayacaksın evet. e, demiş oldu. Ve yani o o anlamda artık onun da hamisi, abisi, onu kurtaran durumuna gelmiş olarak artık o anlamda arkaya Cumhuriyet'in öz kadrolarının da artık diyecek lafı kalmadı. Yani orada şey yaptı, bitti. Yani o konuyu tarihsel kapatmış oldu. Kendisi kullanıp kullanmaz. Ha, nasıl kullanılacağı konusu ayrı bir şey. Orada yeniden bir mimariye geleceğiz. Şimdi orada bir e, orientalist mimarinin yeni fonksiyonu konusu bir kez daha geleceğiz. Şimdi... Bu krizin oluştuğu dönemde aslında 70'li 80'li yıllarda işte Dalan operasyonların öncesi Beyoğlu'sunu düşünelim. Şimdi Beyoğlu ne olmuştu? Tabii Taksim Beyoğlu'dan ayrı düşünmüyoruz. Yani Taksim Beyoğlu bir bütünsel mekan. O zamanlar arabayla geliyor ama şimdi bugün işte özellikle işte Dalan'ın gitmesinden sonra bir şekilde Beyoğlu'nun korunacağı ortaya çıktı vesaire falan. Şimdi o korunmayan Beyoğlu'da ne vardı? Beyoğlu aslında giderek Haliş'ten yukarı doğru gelen... Ve sanayi coğrafyasının parçası haline gelmişti. Yani o 19'ünün üretiyor bütün o e, işte e, gayet e, globalleşmiş diyebileceğimiz bir e, burjuva sınıfın. işte Chicago'dan Şangay'a kadar e, nelerler borsalarda e, çıkarları olan, kağıtları olan falan filan, Çok globalleşmiş bir kesim yaşadığı bir yer değil mi orası? E, onlar gidiyor 30'larda terk ediyorlar İstanbul'u. Evet bir ara geçirdilerken sonra özellikle baş işte 6-7 yıldan şundan sonra rumların da gitmesinden sonra ...orası yavaş yavaş bir şey yani 60'lı yıllarda 70'li yıllarda bir şeye dönüşmüş. Bir sanayi coğrafyasına dönüştü aslında bütün o dairelerde. İşte ayakkabı, çanta imalatı falan filan bir aslında yani aid binada hem yani gayet prekær bir şekilde çalışan bir çok küçük işletmeler çalışan bir üretici kesim orada hem yaşıyor hem çalışıyor hem depo hem satıyor. Her şey birden orada dönüyor. İşte şey zemin katlarda da bir tür red light'i sikriyebileceğimiz bir şey, bir pavyon hayatı vesaire falan, falan var. Şimdi o şey sürseydi bu taksimde bence bir sorun yoktu. Fakat şimdi değişti. Yani bütün önce işte Tarlabaşı yıkımları oldu. İşte onun korunucadan karar verildi. Yaylaştırma oldu. 20 yıllık bir ağır bir süre sonunda yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş. Son 3 yılda çok hızlı bir şekilde Beyoğlu dönüştü. Ee, şimdi öyle bir şey dönüştü ki. Şimdi mesela e, artık İstanbul'a gelmişse daha bundan bir 10 sene önce İstanbul gelmişse bir turiste ya bir de beyoğlu var bir de taksim var falan diye anlatıp oraya götürmek çok zor bir şeydi. Yani eee yani çıkmazsın. Yani işte Sultanahmet var, işte Ayasofya, var, Topkapı Sarayı var, şiş kebap var. Yani yani ne var ki orada idi. Şimdi dikkat et e, İstanbul gelen turist oraya da gidiyor, Topkapı Sarayı'nı görüyor ama hayatı burada geçiriyor artık. Şimdi artık yaşanan yer burası oldu. Yani turizm açısından da yaşanan yer e, burası oldu. Ha bu noktada şöyle bir şey daha var. O çok önemli. Şimdi e, İstanbul'a gelen... Şimdi yine e, döndük ulaştık geldik 1800 senesinin orientalist nokta, noktasına geldik yeniden. Şimdi e, peki biz bu adamlara yani şimdi e, artık yaylaştı Beyoğlu. Bütün kültür hayatı, boş zaman endüstrisi artık orada dönüyor mesela falan. E, peki şimdi biz bu adamlara göstere göstere... Yani yine bu şey, işte AKM gibi, işte Marmara Oteli gibi takım böyle şey, saçma sapan beton kutuları şimdi o dile söylüyorum. Evet. Yani böyle manasız bir takım böyle şey, e, beton kutuların durduğu bir şey mi göstereceğiz bizim yani ana meydanımız diye? Yani, yani bu hani, ya Venedik'e gidiyorsun, San Marcos'u var değil mi? Hep şeysi var. Yani bu, bu nedir, bu, bu ne mene bir meydandır değil mi? Ama sen oraya o, şimdi o kışlarının o işte güzel Hint Rus kırması, soğan kubbeli, işte teyzinatlı falan cephesini koyduğun zaman... Hakiki İstanbul. Ha işte, işte o zaman işte hakiki İstanbul olmuş oluyor. Yani evet. birdenbire yani orada artık yani global çağda, şey işte artık turizm merkezi haline gelmiş olan İstanbul'da. Yani birdenbire kurgulayabileceği yeni İstanbul imajı artık ancak öyle bir şey. Bir şey nokta var. Şimdi bunun bağlandığı bir şey daha var. Şimdi burada 90'lı yıllarda aslında bir Mayıs'a kapalıyken alan. Ha bu arada bir bu. Tabii 70'li yıllarda işte kara olan mitingleri bir Mayıslarla falan filan meydan alan dili kazanmış. çok önemli şey yani. Alan artık orada bir şey, bir kitlesel görünürlüğün, siyasi görünürlüğün kazanıldığı şey, mekan olarak alan diyorum ona. Şimdi alan fonksiyonunda yeni bir şey dönüştü bu arada. Bütün bu yıllar içerisinde. Yani tam bu 90'lı yıllarda yavaş yavaş alttan, dönüşüm, alttan alta şöyle bir dönüşüm oldu. Yaylaştırma ile birlikte başlayan bir şey bu. Bu da İstanbul'u global şehirler içerisinde bir şey bir bütün içerisinde oturtuyor. Şimdi kamusal mekan bir sahneye dönüşüyor artık. Yani kamusal mekana artık e, performans için çıkıyoruz. Bu bireysel bir performans olabilir. Yani akşam şöyle çıktığın zaman işte giyim, kuşakmın, şu her şeyin falan bir bir farklı oluyor. Yani bir, bir kimlik, bir yeni bir persona edinerek oraya çıkıyorsun ama bunun ötesinde işte e, bu herkes için geçerli. Yani mesela artık mesela siyaset diyelim. Siyaset yapmak için oraya işte e, 50.000 kişi yığmaya gerek yok. 8 tane akıllı e, adam Oraya oturup adam ve kadın işte bir sadece bir bir televizyon kadrajına doğru sığı, şekilde sığacak bir gösteriyi işte 2 dakika 28 saniye içerisinde kurgamaları yeterli. Yani oraya kameradan karşı geçiyorsun. Bir performans yapıyorsun orada. Orada sen doğru mesaj verdiğin zaman prime time'da, haberlerde gireceğin garanti. Bireysel performans da olabilir. Geçen gün haber vardı. Taksici şey kızıyor işte şey polisten cezayı aldığı için geliyor meydanın ortasına. Benzin döküyor, taksiyi yakıyor. Tamam mı? Bu yeni daha çok yeni. Bir, bir iki haftalık Taksimde hikaye. Taksim'de mi oldu? Taksim meydanında ha, üç haftalık hafta hikaye. Ha. Tam da şeyle aynı günlerde oldu. Ee, bu operasyon başladığı günlerde oldu ee, gibi. Yani bireysel performans... Öyle şeyler hikayeler vardı. O i̇şte, yok işte e, şey soyunup... E, Anıtın Tepesi'nin çık çıkan adamından... Şusuna, busuna kadar. yani Ama bu şu da var. Yani orada bir e, işte çıkıp pandemi gösterisi yapan... E, işte e, ...oradan geçmek olan bir... E, ...Alman sanatçı da olabilir bu. İşte orada e, her akşam işte... ...Horontep tren, Lazlar da var. İşte değil mi değil mi? Yani işte bütün sokak çalıcılar... ...şuz bu zaten. Bir gibi performans alanı orası. Ve orada işte... E, ...orada... E, o, ...kemençe çalan... ...işte şey, Rizeli kadar... ...orada anında çıkıp... ...oynamaya başlayan... ...hemşeriler... ...şimdi orada kendileri mi eğleniyorlar... ...yoksa orada etrafa bakın... ...biz Karadeniz'le nasıl da eğleniriz... ...bakın görün dünyaya ilan edelim mi... ...demek istiyorlar. Bunu o anda orada çekmeye başlayan... E, ...düzineğince turistin zaten farkındalar. Böyle en yani bütün bir imaj kurulanıyor orada. Şimdi bu yani o bir sahne olması bunun ve kamusal mekanın buna uygun olması aslında tam turizmle çakışıyor. Hem yani kentsel hayatın yeniden örgütlenişi var burada ama aynı şekilde artık yani senin o Taksim'den tünele kalan bütün bir kamusal alan içerisinde çıktığın zaman sürekli bu şekilde... Bir sürü küçük performanslar görmen, keşfetmen ve sekiken kendi sürekli performansların parçası olman çok önemli. Bunun kesintisizliği önemli. Bunun kesintisiz olduğu kadar e, rahatsız edilmemesi önemli. Yani burada artık böyle 50 kişilik bir miting olduğu zaman bu artık onu rahatsız ediyor. O başka bir şeye dönüştürüyor. Yani o yüzden bunların böyle siyasette burada izin var aslında. Yok değil olacak ama bunların böyle hep o performatif kılık içerisinde o bütün sürekli festivalin bir parçası artık haline gelmesi ya yani taksim'değine izin verecek ama artık bir festival mantığı içerisinde zaten festivallerimiz de var sürekli bir sürü. E, yani taksim'de işte ayda 2 tane festival oluyor zaten bütün o alanda yani Tünel Taksim arası alanda. Ayda 2 tane sokak festivali e, şeyisinde kılığında. İşler de oluyor zaten sürekli olarak. Artık e, şey bu. Bu artık sürekli bir imaj üretim. Yani artık oraya çıkıyorsun. Turist de olsan, İstanbul'da olsan, İstanbul'un yani İstanbul'un Anadolu'dan gelmiş zaten sen turistsin sen orada. Yani niye kalkıyorsun Fatih Beyli'den, Kartal'dan eee Bilgi düzen Taksim'e iniyorsun ki? Yani Belli ki sen aslında bir kentçi bir turizm hareketi yaratıyorsun burada. Bu çok açık. Yani o bir orada bir boş, boş zaman endüstrisi var. Ve o boş zaman endüstrisinin en önemli şeyisi sadece orada şey yapmıyorsun. Yani gidip bir kafede tükettiğinle değil, o e, kamusal anda yaşadığın e, parçası haline aktif, yarı aktif e, e, biçimlerde parçası haline gelen performanslarla aslında orada yaşıyorsun. Yani o anlamda para harcamadan da bunu e, şey yapabilirsin. Ama tabii sizin zaten sürekli tüketme zaten yöneltiyor e, bütün hikaye. Ha, burada Önemli olan bütün bunların belli bir e, zararsızlık, kolay tüketilebilirlik, light'lık ya yani Buradaki her şeyin fotoğrafını çekebilirsin. Hemen anında işte Instagram'ında e, Facebook'undan paylaşabilirsin. Böyle bir e, artık tüketilebilirlik e, ve e, kolaylık şeysi var. Yani artık o eski şeylerin... ...o büyük kitlesel e, siyasal gösterilerin... ...radikalliği, o tehdit ediciliği... ...o gerilimi falan ortadan kalkmışlar... ...her şey söylenir Burak, sorun da, değil. Ve sana e, katılıyorum ama... ...bir yandan da şöyle bir şey geliyor aklıma... ...zaten hani senin dediğin gibi... ...burada o kadar çok fazla gösteri yapılıyor... ...burada o kadar çok fazla festival, kutlama... Hiçbir anlamı kalmıyor zaten. Anlamı zaten ta, ta, ta, kendiliğinden ta, kalmamıştır. Za, o yüzden aslında böyle bir müdahale de... Z, zaten siyasetin içini da, boşaltıyor. Tabii, e, en önemli hikaye bu. Zaten kendiliğinden ki. bu olmuşken... E, z, ...böyle bir... ...pardon... Böyle bir siyasal müdahaleye niye gerek var? O da çok enteresan. Yani Hayır ama, ama, onu, ama bunu, bunu, bu da me bir... bunu mekan stratejisiyle perçinliyor. ...bunu mekan sazı işte perşinliyor. Yani bu çok e, net. Burada yani, bir yandan da çok, e, gücünü göstermeyi... Ek, yani ...güç burada. göstermeyi isteyen... Yani ...farklı bir şekilde bir güç ama gösterisi bu, var. Yani burada bu, aslında o, o kadar... ...politik bir alan olmadığını onlar da artık biliyorlar. Öyle e, bir politiklik... E, yani ama bu potansiyel var. Bu bu potansiyel var herkese lazım. 90'lardaki e, politiklik cami yok. Camii istedikleri zaman... ...yani büyük bir şey oldu yani çatışma oldu... ...ve tekrar... E, ...şeye geri döndüler... Yani işte top Topkapı'ya, Fetih e, Müzesi'nin yapıldığı yere o kamusal alanı taşıdılar. Yani aslında Taksim'e bir hamle yaptı 94'lerden sonra değil mi? E, ve bu Refah Partisi belediye başkanı iken Tayyip Erdoğan o hamlenin sonucunda aslında bir şekilde püskürtülmüş oldu. Yani bir deneme oldu. 2004 yılında... Ama o da zaten eski siyasallık anlamı bir denemeydi. Yani De, evet. O da aslında bence o cami e, o eski cami projesi Taksim'e zaten aslında e, bir şeydi. E, yani tamamen o eski siyasetin kalıpları içerisinde düşünülmüş bir, e, onun için kurgulanmış, tasarlanmış Milli bir... Görüşün, e, evet bir, oraya e, damkasına eylem, vurma eylemdi. bu memlekete evet. Hı. Yani biz gerçek sahipleriyiz bu memleketin. Dolayısıyla evet. cami Hı. burada da bizi simgeler. Opera değil, Hı. şey değil, kültür Hı. merkezi değil. Şimdi camiyi geri plana çekip yani Maksim'in arkasını alıp daha barışçı bir şekilde yani zaten bir ihtiyaçtı diyor mesela. Kültür Bakanı böyle diyor. Taksim'de cami yapılacak. Başbakanın da bugün gazetelerde çıkan demecinde var. Taksim'e cami yapılacak. Hani Taksim ve Cami iki böyle birbirini iten sözcüktü biliyor musun? Şimdi bu iki sözcük yan yana yapıştı. Artık Taksim camisi diye deniyor ama şeye değil. Yani tam da göz alınan göz önüne eee konudan bir yere değil. Ayatriada gibi. Yani evet. o arka planda evet. o da olacak yani. O da zaten can şey olacak bence yani. Geliştirilmiş. Aslında bir... yani işte milli görüş gibi değil yani. Akıllı bir mimari projeyle yaparlarsa işte Ayatriada'nın karşısında böyle beyoğlu girişinde böyle bir iki işte karşılıklı kapı tam da şey eee söylediğim. Tabii yani işte medeniyetler buluşmasının Tam şeysi olur yani o. yani Simgesel. Ona, tabii yani böyle o kapıdan geçip yani solunda kilise, sağında cami arasından geçiyorsun falan işte böyle. Tam işte 2010 şeyinin ne derler tanıtım videosunun artık evet. ete kemiğe bürünmüş hali olacak o. Yani böyle şey çok orada bir simgesellik daha kurulacak gibi şey yapıyorum. İkisi de yani nasıl ki işte şey... Bu geçmiş bu gelecek aslında falan. bir bakıma yani çünkü hem işte bu ve semtin geçmişinde bir eee batıllık var. işte Pera falan işte o kilise sonrasım geliyor. biz de bu camiyi tam yerine koyuyoruz. Yani bu da işte bugünkü ihtiyacı karşılamak için yapılıyor falan deniyor. Fakat kışla e, daha e, şey böyle dini bir şey de olmadığı için hani son derece e, akıllıca bulunmuş bir çözüm gibi. Yani burada bir entelektüel çaba var. Şimdi da, burada, burada iki soru sormak lazım şimdi. Yani iki tane soru var. Şimdi birincisi Ee, şöyle bir soru. Yani e, gerçekten de eğer olaya bütün bu e, klasik biçimde siyasallığın kitlesel siyasallığın görünürlüğün alanı olarak e, taksi meydanını bitirmek istiyorsak oraya fiziksel bir şey koymak zorundayız. Bunun hakikaten şeysi yok. Yani sadece tünelle işi edemiyorsun Çünkü o zaman hakikaten yürüyüş konu gelir alan, e, parkın ortasından geçer ve girer oraya. Yani e, gerçekten bu anlamda meydanı anlamıyla ka ka ka ka Kapatmanın evet. tek çaresi orayı yapılaştırmak. Başka hiçbir, başka hiçbir şansın yok. E, bunu yapmak zorundasın. Fakat öte yandan da şimdi bunu yapmak çok zor. Yani bu aslında o kadar entelik çaba değil. E, böyle bir şey peki oraya bir inşaat yapmayı nasıl haklı çıkartacaksın? E, bunu haklı çıkartmanın hani olabilecek akla aslında ilk basit çağrıların bir tanesi işte orada zaten varolmuş bir şey ihya etmek. Bu anlamda bence o kadar bir entelik çaba değil. ben öbür sürü daha ilginç geliyor. Yani sonuçta bu anlamda kışta ihya e, gibi bir Akıllıca bir çözümle aslında bu anlamda işte arka Cumhuriyetin revanşını almaya yardım etme e, şeyleri çözülüyor. Soruyu bir de şu tane sorabiliriz. Peki acaba yani böyle bir gereksinme olmasaydı? Taksim alanında işte böyle bir e, durum e, söz konusu olmasaydı da acaba o kışla ihya etmek istemezler miydi? sorusun sorduğumuzda ben bana o da yanıt evet gibi geliyor. Yani tam da o noktada tam da o işlevi gören öyle bir binalar o, o kışla olmasaydı da Aslında onu ihya etmek isterlerdi. İyi bir cevabım anlayamadım, var. Anlayamadım ben tam dediğini. Peki. Yani e, şimdi şöyle söyleyeyim yeniden. Eğer alanı 1 Mayıs ve benzeri kitlesel gösterilere e, kapatmak ve bunu ilelebet fiziksel açıdan e, mümkünsüz kılmak istiyorsak gezip Gezi, e, park, e, Gezi Parkı'nın olduğu yere bir bina yapılması tek çözüm. Hı hı. Bunu ancak yapmakta da çözebiliyorsun. E, oraya bina yapmakta da öyle kolay bir iş değil. Yani bunu bütün o ağaçları kesmeyi, insan alıştı, o parka ortadan kaldı. Nasıl e, haklı çıkartacaksın? Meşhur yani Bunu meşhur göstermenin e, akla gelen bence ilk yöntemi de. Hakikaten orada zaten bir şey vardı. Ona ihya ediyoruz demek. Hı hı. O anlamda işte kışla çıktı karşımıza. Yapıyoruz. Yani o anlamda bunun ben bulunmasının çok da zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Tapağinede tamam, de zaten aynı ha, şeyi yapıyorlar. Yani, yani, yani aynı mimar ha. Halil Onur gene. Tamam. Tophane'deki imalatı. Evet. Ama bir nokta. bir nokta daha var. Hı hı. Varsayalım ki böyle bir gereksinim olmasındı, olmasındı Taksim'de. Yani bu şeyin kışların ihyası ile böyle bir taşla iki kuş vurmuş olmasaydık. Alanı 1 Mayıs'lar ve benzerlerden kapatmak gibi bir şeyimiz bir faydayı elde etmiş olmasaydık. Kışlayı yapmayacak mıydık diye sorduğumda benim, benim verebileceğim cevap yine yapmak isterlerdi. İşte ben de onun için diyorum Niye yani. Birçok yerde zaten yani. Yani da, yapılıyor şu anda yani, bu. Evet, yani yani geç, geçmişi canlandırma <gülüyor> şeyi. Peki, şeyi yani onun şey ne? O demin anlattığım işte hikaye. Yani e, işte bütün aslında e, burada e, şöyle bir şey var. Şimdi e, AKP'nin bütün e, yani tarihsel misyon baktığımızda bir e, işte cumhuriyetle e, yani cumhuriyetçilerin o kopuş olarak algıladığı şeyin gerçi bir kopuş olmadığını, Osmanlı'dan cumhuriyete bir süreklilik olduğunu aslında e, ortaya koymaya çalışıyorlar. Eee bunda bence bir sorun yok. Bunu hakkında bence bir, her, herkesin Olması, düşünmesi gerekiyor. Evet, fakat bunun şey fakat bunun mimari manifestasyonunu olabilecek en en vahim şekilde yapıyorlar. Yani bu böyle olmaz. Yani e, şey eğer hani sen e, Türkiye'de hakikaten hani cumhuriyette bir kopuş e, olduğu kadar bir süreklilik de vardı demek istiyorsan, modernleşme tarihi açısından 19. yılda önemlidir mesela bir şey söylemek istiyorsan, ki bence bunlar e, hani önemli tezler, bunlar tartışılması gereken tezler, bunu söylemenin yöntemi e, o e, kışlayı oraya yeniden e, koymak değildir. Çok daha rafine, çok daha e, ilginç, çok daha yaratıcı yöntemlerle Tabii, ee, başka bu, bir enerji yaratabilir, muhafazakâr. Tabii yapabilir tabii. Ama muhafazakârlık şimdi ama, <gülüyor> kapalı uçlu bir şey Ama sen e, o sürekliliği muhafazakârlık çizgisi üzerine kurmaya kalktığın zaman ister istemez işte tam da o, e, o dönemdeki Osmanlı elitinin eee mimari çizgisini bir şekilde e, kopyalamaktan öteye gidemeyen bir eee perspe, Perspektifsizlik geliştirmiş şey, oluyorsun ve bunun üstteki bütün şeysiyle çelişkili bir şekilde dediğim gibi yani aslında eee topçu kuşlaşının e, kuruluşundaki temel çelişki yani o, o mimar dilinin orada seçilmiş olmasındaki temel şey gerilim demin anlatmaya çalıştığım hikaye. Aslında mevcut devleti yıkacak olan şeyin onun tam karşısında duran şeyin kendisini o gelenekle çok bağdaşıyormuş gibi gösterme çabasından hareketle aslında orası zaten oryantalist mimariyle yapılmış bir şey ve bunu bilinçsizce kopyalamakla aslında bence o tavrı da yine kopyalanmış oluyor. Aslında yine bir şekilde kendi halkına savaş açmış bir devlet imajını yeniden kopyaladıklarını düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten bu şekilde kurulmuş bir binadır bu. Kendi halkına ve kendi devletine savaş açmış onu yıkmaya çalışan, topu ile tüfeğiyle yıkmış olan bir yeni devletin şey yaptı kurgulandığı mekandır orası. Yani bunu aslında... Bunu, bunu 200, yıl sonra, 200 yıl sonra yeniden yapmak Yeniden darbe ediyoruz. Yani, <gülüyor> ama mühendislik kafası dedin zaten. Işte yani, zaten o mühendisliği de şey yapan bu hı. gelişme yani. bunlar yani bu algı, algı, yani ya Bu inceklilir zaten algılıyor. Yani Osmanlı'ya işte hı. o şeysiz ne derler ayrıştırmadan topyekun, yeknesak bakış zaten bu tür ayrımların Osmanlı tarihi içerisinde gerilimlerin, fayatların zaten okunmasını imkansız kılıyor. Zaten yani zaten oralara bakmıyorlar. Zaten yani bir Osmanlı şeysi var sürekli dillerinde ama... Osmanlı'dan çok uzak. Yani Osmanlı'ya aslında Cumhuriyet'ten de daha uzaklar. Yani Cumhuriyet'i kuran kadrolar en azından neyle hesaplaştıklarının farkındaydılar. Hani orada bir yalan söylüyor illerse de. Az çok Bunu bilerek ve e, neyin üzerine konuştuklarını bilerek ve rafine bir şekilde yapıyorlardı. her yani Bunlar onu da bilmiyorlar. Bir de öyle bir şey var. Bir de öyle bir garabet var işin içerisinde. Yani araya da mesafe girdi. Ciddi bir tabii yani Cumhuriyet, yine Cumhuriyet'in kurduğu müthiş bir eğitim boşluğu girdi. O eğitim boşluğunun üzerinden e, bir de kalkıp tamamen bir mühendis formasyonuyla işe baktı yani işte, baktığın zaman yani zaten şey olmuyor. Yani e, iflah olmuyor. O yüzden yani Osmanlı üzerinden e, sağlıklı bir tartışmaya çok ihtiyacı var bu toplumun. Kesinlikle var. Ama bu bunu, bunu böyle yapamayız <gülüyor> yani bu, bu, yani, o, yani Osmanlı ile Osmanlı tartışmanın şu anda en uzağına düşmüş noktadayız yani evet. daha uzağına düşülemez. yani hani Osmanlı tartışır gibi yapıp, ...hani e, gibi yapmak işte bu yani... ...başır bir şey değil yani... Evet. ...ama gene de bir şey açtı ...bence bu da ilginç yani... E, ...aslında fark etmeden kendileri bence... ...bir Pandora'nın kutusunu açmış oldular... Ee, ...böylece ee... biz mimarlık tartışmaya başladık... Mesela, ...kentsel ürüşüm evet, sayesinde şehircilik tartışmaya tabii. başladık... Bu ...cami bu sayesinde olmadı. de... Yani ...başka binaları pek böyle konuşamıyorduk... ...ama cami sayesinde bir hmm. e, mimarlık tartışmasıdır... ...gidiyor başbakanla birlikte... Evet. Ee, bir daha evet, yerde... evet hayırlı oldu <gülüyor> bu, an, bu anlamda yani yani e, tabi hep hep yine karşı çıkmak e, şeysinde olmalı evet, da bir çünkü... başka <gülüyor> programda girelim isterseniz çünkü Hı -hı. burada <gülüyor> iktidarın alışkanlık edinmiş olduğu bir şey var muhalefet sana bir şey söylüyorsa onun tersini yapacaksın ve ondan oy alacaksın Hı -hı. bu 28 Şubat'tan beri çok e, böyle Hı -hı. otomatik verdikleri bir refleks artık bir parola haline gelmiş ondan sonra da belki böyle bir ilişkiyi konuşabiliriz yani bu süreç Nasıl bir siyasi iklim içinde gerçekleşiyor ve diğer aktörleri de nasıl cevap veriyor falan diye. Evet aktörler şimdi bir, bir Bugün bütün... sonuna geldiğimiz için e, belki başka bir programda da o cepheden belki yaklaşabiliriz Hı. diye düşünüyorum. Evet daha yeni girdik sanki konularız <gülüyor> <Evet>. ama <gülüyor> programın sonuna geldik maalesef. Evet, evet biraz da aktörlere bakalım e, isterseniz tekrar. Evet, bakalım e, evet bu iyi oluyor. Evet. evet ama sanırım bu haftalık bu kadar demek durumundayız. E, nasıl geçtiğini bile anlayamadık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın. Görüşmek üzere. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğimiz zaman koş koş koş koş. hazırlayamıyorsun amla. Aysem Türkmen ve Korhan Gümüş. Tapuslu Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41